Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar, ben Kenan Başaran. Tekrar biletiyiz. Bu hafta Süper Lig'de maçlar oynanmadı. Çünkü e, milli maçlar nedeniyle ara verildi. Dünya Kupası'na katılacak olan takımların daha doğrusu Dünya Kupası'na katılacak son takımların belirlenmesi nedeniyle bir ara verilmişti. Ve bu arada da bizim milli takımımız da hazırlık maçları yaptı. Niye hazırlık maçı yaptık biz? Çünkü 2014 Dünya Kupası'na katılma hakkını biz çok daha önce kaybetmiştik. Hasılı e, bizim için hazırlık dönemi oldu. E, hazırlıktan da öte ee, yeniden yapılanma süreci başladı. Evet bu hikaye artık e, Mülüfer'in ünlü bir şarkısı vardı 90'larda Hadi Beni Yine Yeni Yeniden Sev e, şeklinde bir şarkı vardı nakaratı uzun uzun tekrarlardı bunu. Olmuş Türk futbolu, Türkiye futbolu e, sürekli yeniden yapılanma içerisinde bir türlü yapılanamıyoruz. Yani mübarek e, nasıl bir şeyse eee Dört yılda bir bile diyemeyeceğim kısa sürelerde sürekli hoca değişiyor. Gelen hoca Türkiye futbolunu yeniden yapılanacağız diyor. Ee, biz böyle yeniden yapılanma hamleleri yapıp işte bir sonraki turnuvaya katılmaya çalışırken Eloğlu e, yapılanmalarını tamamlayıp sonuç alıyor. Mesela biz e, Ersun Yanal'la yapılanma hamlesi başlattık. Niye? İşte Şenol Güneş e, ve ekibi e, Avrupa Futbol Şampiyonası 2004 Artık futbol şampiyonasına gidemeyince görevi bırakmıştı ve Ersun Yanal geldi. Dedik ki genç, dinamik, e, vizyonu olan yenilikçi bir teknik direktör e, bizi yeniden yapılandırsın. Ama olmadı. E, Hakan Şükür'le e, takıştığı için e, orada oluşan güç oyununda kaybetti. Tekrar saati terim dedik. Ara rejim Fatih Terim geldi, Türkiye'yi Avrupa Futbol Şampiyonası'na götürdü. Arada Dünya Kupası vardı 2006 onu kaçırdık. Ee, bir mucizeyi gerçekleştirmek için gelmişti Terim, olmadı. Hatılı 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye'yi götürdü ve de Muazzam'da bir başarı yakaladı. Türkiye'yi üçüncü yaptı. Özellikle geri dönüşçüyle muhteşem bir e, futbol ziyafeti sunmuştu. Yenik olduğu ya da son anlarda attığı gollerle. Ve e, Fatih Kerim e, bir kez daha zirvede bırakıp gitti milli takımı. E, dedik ki Gus gelsin. E, o bizi yeniden yapılandırsın. Dört yıllık bir plan ortaya konuldu. Hala e, hala tanıtımlar yapıldı. Fakat e, Hiddink ile 2010 Dünya Kupası'na gidemedik, e, gidemeyince bıraktık yeniden yapılanmayı, yeniden hoca aradık. E, bu sefer de genç, dinamik vizyon sahibi alt yapılarda, milli takım alt yapılarında zamanla başarılar yakalamış Abdullah Alci denildi. Yüksek bir krediyle ile geldi. Efendim tahta dönemi kapanmıştır, artık Barkovizyon bilgisayar döneme geçirmiştir diyen Abdullah Alci da bizi 2014 Dünya Kupasına taşıyamayınca. E, görev süresini bile tamamlayamadan bıraktı. Yine mucizeyi gerçekleştirmek üzere tahmin ki, Fatih Terim geldi. Ancak olmadı. Hollanda'ya yenilince mucize gerçekleşmedi ve e, Dünya Kupası'na gitme yolda playoff oynama şansını yitirdik. Bizim yerimize Romanya kazandı. Romanya'da playoff'ta e, ne yaptı? Yunanistan'a elendi gitti. Yani Bizim içinde yer aldığımız guruktan sadece Hollanda 2014 Dünya Kupası'na gitmiş oldu. Şimdi Fatih ee, Terim dediğimiz gibi ee, yeniden yapılandırmanın ee, mimarı olacak. Kendisiyle 5 artı 2 Türkiye Futbolu'nda pek görülmeyen bir anlaşma imzalandı. E, yani Mevcut Federasyon Yönetimi Yıldırım Demirvan Yönetimi görevi bıraksa bile ee, Terim'in sözleşmesi baki uzun bir anlaşma var kapı gibi e, Oysaki terim Galaın başındayken bu Demirören yönetimi eleştiriyordu e, açıkçası e, bugün bu yönetimle e, yola devam ediyor olması da kendi hanesine e, eleştir olarak yönetiliyor Ayrıca sözleşmenin bu kadar uzun olması tartışılıyor olmıyorsam 5 milyon dolar Pardon 5 milyon euro alacak e, yıllık e, ...bu para niye veriliyor, nasıl veriliyor... ...diye soranlara da... ...efendim bu 7'in 8 milyon euro alıyordu... ...deniliyor. Görüldüğü üzere... E, ...milli... E, ...bir dava için... E, ...milli servet... ...çok rahatlıkla... ...göz e, adı edilebiliyor. Evet, bakalım... ...Türkiye milli takımı... ...yeniden yapılanmasını gerçekleştirelim. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na... ...gidecek mi... Yoksa yeniden bir yapılanma içine gireceğiz, göreceğiz? Bu mevzu bana şunu hatırlatıyor aynı zamanda. Gelişmekte olan ülke. Biliyorsunuz biz yıllardır da bu konseptin içinden bir türlü çıkamıyoruz ülke olarak. Milli takımımız da buna benzer bir konseptin içine girmiş bulunuyor. Yeniden yapılanma. Hayırlı uğurlu olsun. Biz programımızın ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde tekrar karşınızdayım. Ateşler sönmez Hiçbir ilaç şifa vermez Gönlüm aşk yolundan dönmez Kah güler kah gülemez Aşk dikeni az incitmez Ben yürürüm bu yolda Açarım Selam Başaran, Radyo Havan'dasınız. Ee, Süper Ligi'ye ara verildiği için e, futbol takımları e, daha çok idmanla e, tatille geçirdi bu arayı. E, Beşiktaş hazırlık maçı yaptı. Hazırlık maçında hemen hemen oyuncularından biri olan Fernandez'i e, sakat verdi. Orada Beşiktaş'ta e, aslında gündem sürekli başkanın açıklamalarından oluşuyor. Fikret Orman her gün hemen hemen her gün Aynı e, retoriği tekrarlayıp duruyor. E, stat konusunda açıklamalar yapıyor. Fernandez Almeida konusunda açıklamalar yapıyor. E, taviz vermeyeceğiz diyor Fernandez ve Almeyde'ye. Bir kere görülen şu ki kendi e, değerlerini değersizleştirme konusunda Beşiktaş'ın üzerine yok. Kuvarezma'yı da alıp kadro dışı bırakmışlar. Sonra da e, bırakın satıp para kazanmayı bir yıllık alacaklarını peşin ödemeyi kabul edip zar zor ellerinden çıkartabilmişlerdi. Şimdi aynı şeyi Almeyda fernandes Fernandez konusunda yapıyor. Bu oyuncuları ya sezon başında satacaktınız, para kazanacaksınız ya da bir an önce sözleşme imzalayıp kafanızı selim bir hale getireceksiniz. Şimdi her geçen gün Almeyda ve Fernandez'i elini sağlamlaştıracak ve bu oyuncular pazarlık masasında sizden daha güçlü olacaklar. Ee, ya istedikleri para yakın bir parayı vereceksiniz ya da onlar çekip gidecek başka kurulukları imza atacaklar. Üstelik siz Almey'de ayrılırken üzerine 2 milyon euro da para vermek zorundasınız. Çünkü alırken böyle bir şartla alınmıştı, alırken bedelsiz alınmıştı. Ama eğer sözleşmesi içerisinde satılamazsa, sözleşme bitiminde Almey'de bunun servisini alıp giderse Eşiktaş beş fon benimle Mendes'in fonu benimle manager Mendes'in fonuna iki milyon euro para ödeyecekti. üstüne. bu eski yıldırım dönürülden kalan e, arızalarla da uğraşmak zorunda. Beşiktaş'ta bir de stat meselesi var. bir kere şirkete olan sürekli bir düşmandan bahsediyor, iş düşmanlardan bahsediyor. Herkesin onu eleştirdiğini, stadyu yapamayacağını vesaire söylüyor. Şimdi e, kimin nerede ne şekilde eleştirdiğini açıkçası bilmiyoruz. Yani kimse kamuoyuna Çıkıp deneşler vermiyor. Kulüp içerisinde cami içerisinde dedikodunun kendini varsa da bunlar da çıkıp sizin tarafınızda kamuoyuyla dillendirilmez. Kaldı ki Beşiktaş'ta stadın yapılamayacağına dair endişe Fikret Orman şahsına yönelik bir şey değil. Daha çok bu stadı yaptırmazlar duygusu var. Bunun da sebebi daha çok siyasi nedenlerle. Kaldı ki stadın hala temelin atılmamış olması, harfiyet işinin bir türlü bitmemiş olması... Bir takım doğruyor. Mali kaynak nereden sağlanacak? Belirsizliğini koruyor. Ee, Borçsuz yapacağız dediler. Gidip bankadan konsorsiyumlar oluşturup 80 milyon dolarlık kredi alınacağı söyleniyor. Ee, e peki bu kredinin maliyeti var. Ee, yani siz sponsordan aldığınız 110 milyon, 116 milyonu e, nakit alıp rızalı yapacağınıza sponsordan bu parayı neredeyse 10-15 yılda alırken bu arada gidip kredi kullanıyorsunuz. Yani e, ben bir şey anlamadım açıkçası bu finansman yönteminden. E, hiçbir şekilde eleştirmek istemiyor. Yani stadı yıkamazsın, yıkarsın stadı yıkarsın önemli olan yapmaktır. Dağıtlar da stadı yıktı, yıktırdı. Sonra güç bela, zor bela e, devletin eliyle yapıldı o stadı. Bugün de Dağıtlar e, Stad konusunda bir şey söylediği zaman her taraftan o stadı senin değil ki... E, tepkisiyle karşılaşıyor. Beşiktaş'ın bakalım e, ay sonunda başkan dedi ki e, temel atılacak göreceğiz. Bir yakın sıkıntılar olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Ruhsat hala alınmadı diye. E, i̇lk harç konur, kaba inşaat yükselir, e, finansman modeli açıklanır. O zaman herkes e, herhalde daha makul bir şekilde şirket ormanı eleştirir eğer varsı eleştirilen. Ben pek eleştirili olduğunu düşünüyorum. Sadece çekinceler var. Onlara da anlayışla karşılanmalı. Çünkü Beşiktaş İnönü stadından çıkarsa, o alandan çıkarsa hayat damarlarının en şah damarı, yani şah damarı kesilmiş olup onu belirtelim. Bu ikinci bölümümüzü Beşiktaş'a ayırdık. Ee, üçüncü bölümde Galatasaray ve Fenerbahçeye kısaca değinelim ve bu haftalık e, bu kadar diyelim. Açık futbol devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Üçüncü bölümde tekrar karşınızdayım. Bu bölümde Galatasaray-Kanabahçe bir bakalım ne oluyor. Ee, Kanabahçe'de her şey Sürekli Liman. Ee, çünkü Galatasaray derbisinde kazandıktan sonra emin adımlarla e, zirvede yürüyüşlerini sürdürüyorlar. Bu hafta Antalya Spor'a konuk olacaklar. Oradan da Yara almadan dönüp Beşiktaş derbisinde Beşiktaş'ı da yenerek İsa'da iki ile 2 yapıp derbilerde Zirve'deki yerlerini açıkçası şampiyonun şeysini artık rahatlıkla telafi edecek noktaya gelmek istiyorlar. Basına yansıyan haberlere baktığımızda Fenerbahçe'de sıkıntıymış gibi gözüken tek şey Emini'nin durumu. Emin İke ile Yanal'ın arasında bir sıkıntı var mı, yok mu tartışması sürüyor. Kulüp tarafı, tarafı yalanlıyor, Yanal yalanlıyor, Emin İlke'ye yalanlıyor ama basın üstüne üstüne gitmeye devam ediyor bu konuda bir sıkıntı var diye. Bunun da sebebi e, hem gözü gelmek sıkma hemen alınmayışı, hem de derbide aslında Yanal'ın, Emin İlke'nin koşmamasına açık ve seçik verdiği tetkiydi. Buradan üretiliyor dağıtığı haberler. E, ama... E, Önemli olan bu krizi, e, kriz varsa nasıl çözeceğiz? Çünkü Musa Sola'da bir sıkıntı yaşamıştı Ersun Genel, onu başarılı atlattı Hatta o sıkıntından bir patlama da aldı. E, Galatasaray'a dönecek olursa Galatasaray hala Fatih Terim'e redalaşmış değil. E, Fatih Terim aleyhinde konuşmalara devam ediyorlar. Bir yandan Mançeni e, kabul ettirmeye çalışıyor camiasına, haysal yönetimi. Ama hemen hemen her gün demeçler veriyorlar. Ee, i̇ç düşmanlar, dış düşmanlar böyle e, futboldan ziyade birçok farklı konular konuşuluyor. Ee, Nal Aysal'ın e, bu sezon e, kontrolü yıkıldığını görüyorum. E, o Türkiye'ye ilk geldiğinde, 2-3 sene önce geldiğinde dedi ki başka bir yönetici profili çizecektir diye düşündük. Hatta Fatih Terim tasarrufunu bile o profilin bir devamı gibi görmüştüm. Çünkü başka bir türlü bir düzen istiyor dedik. O yüzden de Fatih Erim gibi bir figürü bile o eleman demişti. Harcayabiliyorsa cesare, cesur bir lider demiştik. Ancak onunla yollarını ayırma biçimi ve hala ve Terim'le ilgili konuşuyor olması... Bir zafiyet işareti olarak görüyorum. Mevcut yönetiminin çok güçlü olmadığı ortaya çıktı. E, yollarını ayırdığı yöneticilerle e, bazı mecralarda bir araya gelmeye başladı tekrar. Acaba yeniden yönetimde bir revizyona gider mi gitmez mi? Ama Galatasaray'da e, medya yansıyanlara göre Aysal'ın kredisinin yavaş yavaş tükenmeye başladı yerine altimetiklerin aranmaya başladığı yönünde. Bunu belirtelim. Ee, diğer yandan Galatasaray için kritik e, bir Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Real Madrid sonra Juventus buradan çıkacak ne yerlerle aslında Alaysar'ın elini de güçlendirecek ya da zayıflatacak. Belki ufukta olan işte kongre bile görünebilir. Evet açık futbolda e, bu hafta e, bu kadar diyelim. Haftaya Biraz daha detaylı bir programda karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Tam da kendimi görmekten yorulmuşken Sırları döküldük bir bir Öfkesi balaynaların aynaların Ruhumun çöplüğünden Sen diye çıkardıkların Şimdi yırtık bir kefen Soy beni diye bağırıyorlar Replerimde cetveller Hatıralar, iletkenler Kese biçe bir şarkı tutturdum ki Tatmuru yapışlar Almadı bitti bak meyler Yine fır dönüyor bu detaylar Kire çık yaraları kuruttum Ama kamburum doğuştan Ama kamburum doğuştan Ama kamburum inanma istersen Dönüyorum ah dönüyorum Dönme dolabımda idareten Açıları Keçileri, kaçıra kaçıra bir hoş oldum Sapıyorum da sapı kimin bu Asılı kesili meydanların Kaçacağım deliğime Bir harala gürele bulunca. Düşe bir, bir şarkı tutturdum ki Kamburu yapıştı Kalmadı bitti bak meyler. Yine fır dönüyor bu detaylar Kiriti kayaraları kuruttum Ama kamburum doğuştan Ama kamburum doğuştan Ama kamburum inanma istersen Dönüyorum ah dönüyorum Dönme dolabımda idareten Açıları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 Kaçacağım deliğime, bir harala gürele bulunca Dönüyorum, ah dönüyorum, dönme dolarımda bir daha reten Açılır, keçilir, kaçıra kaçıra bir kuşa oldum Sapıyorum da, sapı kim bu, asılı kesilir meydanlar Kaçacağım deliğime, bir harala gürele bulunca Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başarak